قال الله تعالى في كتابه الكريم وكيف تنفرون وأنتم تتلا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم صدق الله العظيم مهترم قابل الشيخ قرآن الكريم بزا ve selamla birlikte olmayı, bu bilimce sahip olmayı yetenek Onunla... Um. Um. yeniden oldular. İnsanların en rahatliliğini, en Eğer bunu hissedebilirse, sıkıntılarınız, derdleriniz, çare aradığınız problemleriniz, bir anda tavuk bir şekilde değiştiğine tanık olacaksınız. Şimdi sizlere iman müslimin Kitabül Mesal'de nakletti, Allah Resulü Aleyhisselamla ashabı kilâmun bir yol hikayesini anlatacağım. O yol hikayesinde olan değişikliklerin Ashab-ı Kiram'ın dünyasına nasıl yansıdığına bakacak? Biz de acaba dünyamıza Efendimiz Aleyhisselam'ın varlığıyla olağanüstü değişikliklerin olmasına zaman hazırlayabilir miyiz? Bunlar dersler çıkaralım. Ama Gecenin başında, sonunda yürüyeceksiniz. Şu zifiri karanlığın içerisinde, çölün ortasında bir damla su bulamayacaksınız gece boyun. suyu ancak yardım görebileceksiniz, yardım ulaşabileceksiniz. Yani Efendimiz bize başımızın çaresine bakın diyordu. Efendim, Bir müddet daha gitti. Seher Parti'nin sonlarına uyudu. Efendimize yine uyku hali ürtela oldu. Bu defa öncesinden daha fazla yerin uğruna ilerliyor. Az daha düşecekti ki hemen verdi. Bu defa uyandı. Menkara diye buyurdu. Kimdir bu beni tutar? Ebu Katade, Ebu Katade ya Resulallah dedi. Beni koruduğum gibi Allah seni Konusun buyurdu. Sonra soru sırıttılar. Yalnızla asabından kimler var? Saymaya başladım krambolun içerisinde. Harada rahimim? Harada Bu bir suvadi. Bu bir suvadi. Bu bir suvadi. Su Yediye kadar başabildim. Yedi kişi var yanımda Allah dedi. Sonra uyardılar ki şurada bir müddet uyuklasak. Efendimiz orada birlikte uyuya durdular. Sonra uyandılar. Bana su getirir misiniz dediler. Yanımda sadece abdest için aldığım milan var. Onlarla su kalmıştı. Efendim dikkatli bir şekilde adres aldı. Yani suyun zarar olmaması için her zamankinden daha fazla bir özen gösterdi. Buyurdular ki ihfal aleyhine budaate. Bu su kapını sakın ha, bir yerlere bırakma, yarın olacak bu su kapı büyük işler görecek buyurdu. Sonra bize döndü, dediler ki sabah oldu. Ashab İntudiyam yani Rabı, bakır Muğumar, yarşudu, ahlaku bekil, ömeri naselen. Onlar demişler ki: Allah Resulü bizi çöle bırakıp gitmez. Mutlaka arkalarda bizi arıyordur. Itaat derlerse yolu bu acıtlar. Hasreti muhakeme onlara gerekir, Ali sallallahu aleyhi sallam. Aradan biraz zaman geçti, ufukta bir. Bir tarafta da sahabede bir heyecan, küçücük bir kam, bu kadar bir orduya nasıl yeter diye buyurdular ki innehum seyevva, müseyyim oldunuz. Hepiniz karar karar içeceksiniz. Bütün bir ordu içti. Sonra ben içtim, hala rasulü içtiler. Bu hadisler bizim dünyamıza dönerseniz, karanlık gecede, efendi Allahü Teala, bura Çocuklarımızdan başlayarak, sonra çarşımıza, sonra pazarımıza, her yerimize Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı taşısa o zaman göreceksiniz ki nasıl şu kadar bir su kabı, bütün bir orduyu doyurmuş, onun sünneti çocuklarımızla, evlerinizde şunda bunda, yaşana hiçbir kisikiyasının çözemediğini, ruh daralmalarını, Allah Rasulü Aleyhisselam'ın sünneti çözecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim bizi وَعْلَمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Allah Rasulü'yle birlikte olmanın birbirini kuşanınız. Esselamu Aleyhike derken, Allah'ın selamının üzerine olsun ya Rasulallah. Sanki orada, sanki selam. Hey,